الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واجت صامي بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم على طبيب قلوبنا محمد اللهم على شفيع ذنوبنا محمد الله صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الملت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم للذي لا موت أبدا وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّٰهِ اَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٍ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَل۪ي الْعَظ۪يمِ İlk olarak yine ölümün bahsiyle zikrul mevt, ölüm ve ahireti hatırlamak üzere nefslerimizi gafletten uyandırmak için bir rivayetle başlayacağım. Ondan sonra konulara girerim inşaallahu rahman. Kitaplarımızda beyan edildiği üzere İbnü'l Verdi Hazretleri'nin ve sair birçok ulemanın kitaplarında zikrediliyor. Aişe Aleyhisselam biz nillahi ölüleri diriltirdi. Ya bu zaten ayetle sabittir. Ruhil mevta biiznillah. Ölüleri diriltirim Allah'ın izniyle. Tabii kafirler her zaman durmazlar. Mucize görseler de inanmazlar. Mucize adama iman yaratmaz. Ancak düşmanları rezil eder. Kahreder, susturur, hap eder. Bazı kafirler dediler ki, sen ölüleri diriltiyorsun ama taze ölüleri, yeni ölmüşleri diriltiyorsun. Biz eski bir ölü bulsak, birkaç bin senelik, onu diriltemezsin dediler. Belki de senin dirilttiklerin yeni öldüğü için belki de ölmemiştir dediler. Kalbi durmuştur bir ara. Şimdi oluyor öyle, kalp duruyor çalışıyor, duruyor çalışıyor, geçen adamınki kaç yüz kere durmuş çalışmış yani dediler o taze ölülerde belki adam yaşıyordur ölü zannettiler falan. Zaman evvelde ölmüş olanları dirilt de görelim. Buyurdu ki onlara iktiaru menşetüm. Dilediğiniz bir ölüyü seçin. Ben çünkü ben diriltmiyorum ki Allah diriltiyor. Ben iznilen mucize bana vermiş. Dediler Ahilena Sam ibn Nuh. Bize Nuh'un oğlu Sam'ı dirildi. Hz. Ali selamdan bu hemen hemen eee 2 3000 senelik iş. Yani 3000 sene vardır belki. Aşağı yukarı bu hesaplar tabii. Ama kesin yani binlerce sene olduğu kesin. Onu diril ettirdiler. Nuh Ali selam onun üç oğlu var. Dünya onlardan türemiş hani. Sam Sami ırkının yani Yahudilerin vesaire onların babası. Tabi mübarek zat, o aleyhi Selamun oğlu salih zat, gemiye binenlerden, kurtuluş elinden mübarek zat. Rabbim şefaatine nail eylesin. Geldi onun kabrine, iki rekat namaz kıldı ve allah Teala dua etti. Bu duayı daha yazamadım dergide. Hangi isimleri okuyunca diriltiyordu? O, vakit bulamadık yani. Ee, yazarız inşallah. İki rekat namaz kıldı, dua etti. Tabi o dua derken bazı ismi şerifler okunuyor ki bunlarda i̇sm Azam da gizlidir. Çünkü yine o isimlerde bir, bir isim değil. Bayağı birkaç isim. E, i̇sm Azam hangisi? İşte orada gizlidir. Onunla diriltiyordu. E, biz de onu okursak ne olur? E, kalkıp mezarın başına gidip ölü diriltmesek de ölü kalbimizi diriltebiliriz. Ölü ruhumuzu diriltebiliriz. Gaflet uykusuna dalmış e, nefsimizin şerinden korunabiliriz, dünyevi bir meşru bir istekte bulunabiliriz. E çok büyük bir şey yani, ölüleri dirilten bir ismi şerif. Demek ki sen adam olsan, ağzın düzgün olsa, haramlardan sakınan bir ağız olsa, o dua ile neler olmaz? E, ölüyü bile diriltme mucizesi şimdi tabi Evliya da teramet olarak devam etmektedir. Peygamber'e mucize olması sahih olan her şey. Evliya'ya da keramet olarak vuku bulması sahihtir. Bu ehl sünnetin kaidelerindendir. Madem ölü diriltmeyi Allah peygamberlerden birine verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diritti. Ha, mesela Abdülkadir Ceylani'nin radıyallahu teala o kırk salavat, faziletli kırk salavat kitabında okursanız orada yazıyor. Kaynakları da zikrediliyor. Ölüleri diritti. Bu onun peygamber olmasını gerektirmez. Çünkü onun peygamberine verilen mucize Ümmetine de keramet olarak verilir. Fark nedir? Mucizede, mucizenin sahibi peygamber olduğunu iddia etmektedir. E, kerametin sahibi ise veli olduğunu bile iddia etmemektedir. Yani, anlatabildik mi? Çünkü peygambere inanmak farzdır, inanmayan kafir olup ebedi cehenneme gideceğinden peygamber, ben peygamberim diye açıklamak zorundadır. Ama evliya e, şahıs olarak o zata inanmayan itikat etmeyen hürmet etmeyen cehenneme gidecek diye bir şeriat kaidesi olmadığından o zat ben veliyim ha bana inanman lazım demez. Hatta kendini gizler ve hatta e, veli olmadığını gösterecek hareketler bile yapabilir. Kendini gizlemek için Evlihay tahtakubam ilah arifum gayri velilerim kubbelerimin altındadır. Benden başkası tanımaz onları Allah buyuruyor. Celle celalü hadisi kutsi'de risale Kutsi de geçer bu. ''Evet, işte bizim silsilemiz erleri, her birinin tahtel-kubab yerleri. Her kim alır silsilemiz yadına, erdire Allah onun muradına.'' Kim buyurdu bunu? Ali Aydar Efendi Kaddesi Allah'a Sıra Hazretleri. Şimdi yazdırdım silsileyi yeni tertip üzere, her velinin lakabıyla, ismiyle, memleketiyle, nispetiyle muazzam bir hattata yazdırdım, çok güzel. İnşallah sizlere de bastırıp hediye edilecek inşallah tezibini yapalım, süslemelerini bitirelim, yaptıracağız inşallah size dedi de edilecek. Şimdi e, burada her birinin tehtel kubab yerleri, her birinin kubbeler altında Kubbe ne demek beşeriyet kubbeleri örtmüş onları. Yani ebeşarun <gülüyor> yehdüğüne, kafirler peygamberler için salihaullah aleyh s ne dediler? Bu bizim gibi yiyen içen adamlar mı bizi hidayet edecek? E, onun yediğini görür, içtiğini görür, evlendiğini görür. Hele bir de ikinci karıyı aldıysa Üçüncü karıyı ne evliyası bu der ya Halbuki adam Meşru hakkını kullanıyorsa, sahabenin çoğunu Dört evliydi ha, Şimdi bu gibi beşeriyet kubbeleri ne yapar onları Örter Aa, bizimle yemek yedi Evliya yer mi ya der Evliya yer de senin gibi yemez Senin gibi yemez Çünkü sen on, Bir saat tuvalette kalıyorsun O, o kadar yemiyor Çünkü tuvalete bile çıkmıyor adam Dolayısıyla az yerler, ölmeyecek kadar yerler, çünkü insandır, melek değil ki. Hiç o kubbeler altındadır, başkaları tanımaz. Buradan dolayıdır ki e, peygambere mucize olması olan her şey, veliye de keramet olarak velide de zuhur eder. Onlar e, ama kendilerini gizlerler, veli olduğunu iddia etmezler. Orda onda bir harikuladelik zuhur ederse, ne anlarız? Keramet anlarız. Çünkü zaten peygamberim demiyor ki adam. Anladınız? Ama aynı olay olur yani. Ölü diriltmekse aynısı olur yani. Bu aynısının olmasına mani yok. Hani bu peygambere mahsus, veli, ya Allah bunu çünkü veren Allah'tır, anla bu hususu daha mübarek adam. Dirilten Allah'sa, yani Abdülkalli Ceylani değil ki. İsa selam da değil ona bakarsan, o zaman meseleyi çıkarsın. Dediler sam sam mı dirilt bize. Geldi kabreden, iki rekat kat kıldı. Allah Teala dua etti. Allah Teala sam Hazretlerini, Sami İbnü Hazretlerini diritti. Hemen diritti. O anında oluyor öyle. beklede dirilecek. Kan geldi, kalp çalıştı, böbrek yeni çalıştı falan yok yani. Anında diyor fe ah ya. Fe ne demek? Fe hemen diritti. Efendim, Bir de baktılar ki e, sakalı bembeyaz olmuş. O yattığı yerden kalkana kadar, dirildi ya kalkana kadar bembeyaz olmuş. Toprak açıldı, yatarken siyah idi sakalı. Kalkarken bembeyaz olmuş. İsa Aleyhisselam dedi ki, ma هَذَ الشَّيْبِ فَيْنَوْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِكِ Ne oldu bu beyazlık nereden geldi? Senin zamanında beyazlık yok idi. Yani insanların saçı sakalı beyazlamıyordu evvelce. İlk beyazlayan kim? Buyurun? İbrahim Aleyhisselam. Bak sohbet dinleyen her şeye cevap veriyor. Ee, İbrahim Aleyhisselam ilk sakalında beyazlık görünce dedi ya Rabbi bu nedir yani? Hiç kimse de görmemişim. Mevla buydu ki, Nuri benim nurumdur. Ya Rabbi o zaman nurunu artır dedi ben beyaz oldum. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Ee, o İbrahim Aleyhisselam döneminden evvel saç sakal beyazlamak yok idi. Dedi senin zamanı o çok evvel. sam. Hazretleri İbrahim A.S.'dan çok evvel Nuh A.S. dünyanın başında. Dedi senin zamanında yok idi. Dedi ki Sen dedi kum bi Allah'ın izniyle kalk dedin ya. Kalk deyince bu kadar senedir yatıyoruz. Kaç bin senedir ölüyoruz? Kalk denince nidayı duyunca dedi fezanen duenhel kıyametu. Kıyamete kalkıyoruz zannettim kıyametten evvel benim özel kalkıcıamı bilmiyordum dedi böyle. Kıyamet koptu zaten. Kıyametin korkusu ne yaptı beni? İşte ayet-i kerimede فَكَيْفَ تَتَّقُونَ in كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ ش۪يبًا Müzzemmil suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Siz dünyada kafirlik yaparsanız yarın bebekleri çocukları yaşlandıracak kıyamet günü nasıl Allah'ın azabından korunabileceksiniz? Bırakın bu gavurluğu Allah buyuruyor. Yani Önünüzde bir kıyamet günü var, bebek kundakta olsa kıyamet kopmasının şiddetinden anında yaşlanır, beyazlanır. Ayet söylüyor bu. Ben dedi onun için kıyamet koptu zannettim, başım sakalım heybetten yani Allah'ın korkusundan, kıyametin şiddetinin heybetinden bir anda bembeyaz oldum. Dedim, ha varmış burada. Ben onu hesap yapıyorum ya mübarek. Rivatih sonunda okusana daha ne konuşuyorsun fuzuli? E gidi Ahmet, kafasız. Müzükementemeyitün. Dedi ona ki, sen ne kadardır ölüsün? Ölmüşsün. Hani bunlar taze ölüş demiyor. Onun için senin mezarını buldu, getirdiler. Şimdi nerede acaba kabri? İncelemek lazım. Sizin internette motorlarınız var, arama motorlarınız. Bir inceleyin bakalım. Ben de merak ettim. Çünkü Sami ırkı, Yahudiler de buna dayandığı için Yahudiler bırakmazlar bu işten ucunu. Mutlaka bulmuşlardır. Ama buldukları yer doğru mudur? Yalan mıdır onu bilmem. Rivayetleri aramak lazım. Bizim kitaplarda da incelememiz lazım. Onlara da tam inanılmaz ama onlar ataları diye meraklıdırlar öyle. Bizim gibi değil. Biz atalarımızın türbesini yıkıyoruz Allah muhafaza etsin. Yani onlar sahip çıkarlar. Müzarba Teala Hapsane de dedi ki ben dört bin senedir yatıyorum. Dört bin senelik ölü. Dirilir mi? Yedi bin senelik ölüler dirilecek mahşere. Dirilten Allah, kıyamette diriltecek. Şimdi niye diriltemezsin? Bunda zerre kadar aklı mantığı olan acaba der mi ya? Yani kıyamette dirileceğine inanan için konuşuyorum tabii. Kıyamette de dirilmeyecek inanıyorsa o zaten kafir. Ben onu mevzuya katmıyorum yani. Ama dedi, dört bin senedir burada ölmüş yatıyorum. Hala ölümün sarhoşlukları yani ölümün acısının şiddetleri benden geçmiş değil dedi. Halbuki gemiye binmiş kurtulduğu ayetle sabit. Kurtulduğu Allah'ın ayetiyle sabit. Ay hiç şüphe yok. Cennetlik olduğunda. O gemiye zaten cehennemlikler binemedi. Öbür oğlu Kenan binemedi. Herkes almadılar ki gemiye. o Peygamberin oğlu diye almıyorlar adamı yani. Müslümanlık lazım. İman, İslam lazım. ''O bile ölümün şiddeti hala benden geçmedi'' diyorsa ''Hey gidi arkadaşlar, ölümde'' ''Ela innelil mevtise sekarat Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Elini böyle suya bir tas koymuşlar yanına, tam ölüm şiddetini çekiyordu. Allah Allah. En büyük şiddeti biz çekeriz, peygamberler kadar ağır sancı kimse çekemez buyurdu Ayşe annemize. Ayşe annemiz dedi ya sen de mi ya Allah bu kadar zorlanacak yani ağırlaştın zorlaştın burada ya Ayşe peygamberlerin çektiğini başkasının sıtmasının kaç katını biz fazla çekeriz embiya şet bela belanın en zoru peygamberlere gelir tüm melevlia sonra velilere gelir tüm melemsel melemsel sonra derecesine göre gelir belasına kadar çoksa derecesi o kadar büyüktür adamın tabi ki ehl-i sünnetse tabi bu yoldaysa onu konuşuyoruz yoksa adam dinsiz gavur çok bela çekiyor. Ondan bahsetmiyoruz kitapsızdan. Onun için böyle ara sıra elini Fatıma annemiz çok üzülüyordu. Ay babacığım sen çok acı çekiyorsun. Fatıma bizatün beni. benim parçamdır. Yüzini O onu üzen beni üzer. Beni üzen onu üzer. Parça ne demek? Hiçse benim buram parçam. Şimdi bura ağrısa bura parçam. Bu ağrıyı çekiyor. İşte benim acımı Fatma da çeker diyor. Parçamdır diyor. Tabi her kız böyle olmaz. O Fatıma-tü Zehra radıyallahu teala. Hal böyle olunca e, o da acı çekiyor. Ayşe anamız için demiyor bunu. Aa, kızı için diyor. O da acıyor. çekiyor. Ah babacığım, ah babacığım. Ey gidi kızım dedi. Baban üzerine bundan sonra sıkıntı yok, son sıkıntımdır dedi. Dünyadan son sıkıntımdır. Daha ondan sonra ümmetinin derdine düşecek mahşerde de. Kendine bana daha bir sıkıntı yok kızım dedi. Üzülme, son sıkıntımdır kızım dedi. Bitiyor dedi dünya. Bitiyor bu belalar. Çıkıyorum mihnet yurdundan. Kurtuluyorum buradan dedi. Ya, arada yine de öyle bir sıtma geliyordu. İşte çok sıtmalanır sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o zehirin sıtması vuruyordu. Hayber'de yediği Yahudi kızının koyunun işte omuzlar, omuz etlerine bastığı zehirin sıtması e, şehit olması için, Yahudilerin de en büyük peygamberin katili olmaları için, bu nasip oldu, şehitlik nasip olması için sallallahu teala aleyhi ve selleme o zehirin sıtmaları vuruyordu. Çok ağır şiddetli sancılar çekiyordu. Ve elini suya sokup böyle alnını sildiği zaman Ela innelil mevsekarat. Bu hadis-i şerif o zaman buyurdu. Son vefatından evvelki hadislerinden. Son kelimelerindendir. Ne buyurdu? Ölümün çok sarhoşlukları var. Şiddetli sarhoşluk, şu demek, yani aklını başından alacak şiddet, sarhoş ne demek? Aklı yok. Ak yani sekerat halinde dersiniz ya, Türkçede de sekeratta. İşte ölümün şiddetlerinden aklı gitmiş vaziyette. ha yoğun bakımda zannediyorsun, sen onu bir şey anlamıyor zannediyorsun, konuşsan cevap veremiyor falan. Halbuki sekeratta, o ne şiddetlere maruz kalıyor orada. Tabi bu da Müslüman için iyidir, çünkü son temizlikler yapılıyor. Hani ki kabirde sıkıntı ve azap çekmemesi için. Kabir azabından muhafaza olması için Mevla burada temizliyor. Kurban olduğum oraya da bırakmadan şu Ramazan'da temizle ya Rabbi. Teravihlerle temizle bizi ya Rabbi. Oruçlarını kefaret ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizleri tertemiz eyle ya Rabbi. Bir de günahlara bulaşmaktan muhafaza eyle ya Rabbi kuluz durmayız bulaşırsak hemen tevbe nasibi bele yar. Ölümünü sarhoşluğuna kadar da bırakma falan. Amin. Amin Allah'ım amin. Zor iş. Şiddet. şeytanın musallatlığı, imanını çalma meselesi bunları anlatıyordum başka derslerde. Dolayısıyla büyük bir mesele yani ölümün şiddetleriyle karşılaşacağımız. Onun için Allah mübarekliği ve fi 25 kere okuyan şehitlerin ölümüyle ölür. Bu dualarım kitabının sonlarına doğru bulursunuz. Fiir iste bilmiyorum hangi isimle başlık atmıştık ona. Dualarım kitabının sayfa veren olursa söylerim. Ya Rabbi ölüm anında bana bereket ihsan eyle, ölümümden sonrasını da mübarek eyle. Mübarek olan bela olmaz. Bereket var çünkü. Berekette bela kalmaz yani. 13'ün için 25 kere ölen şehitlerle olur buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu duayı okumaktan ziyade ölümü 25 kere hatırlayan bu duada ölümü hatırlatacağı için manasını düşünerek 25 kere okunuyor. Yoksa sen tesbih aldı eline öleceğim, öleceğim, öleceğim, öleceğim çeksen o kadar bir faydası olmaz. Ama ölümü düşündürüyorsa o başka. Ama bu dua ile olursa hem hadis-i şerif tahakkuk eder ölümü 25 kere hatırlamış olursun. Günde. Gün derken 24 saat. Yani geceyi katmamış ona. Gün ve gece diyor yani. Gün ve gece deyince 24 saat içinde yetiyor bu. Bu, bu ameli işlesek. Evrad-ı koydu ona, Ali Adir Efendi babamız kenarına. işte o zikiri yapan adam ona tesadüf ediyor zaten. Bizim dualarım kitabı dünyanın bütün ilimleri ondadır yani. Onlar amel eden diyorum, iki cihanda fakir olmaz, hakir olmaz, zelil olmaz. O kadar hadis-i şerif var. Dört yüzü aşkın dua. Yani böyle bir şey yok yani. Allah bize nasip etti onu. Hem de 25 sene evvel. Şimdi buyur. 259. Yeni baskıyı mı konuşuyorsunuz? 259. Yani bir eskisi de o bir sayfa belki oynuyor. Bilmiyorum. 259 sayfede dualar kısmında okuyalım amel edelim inşallah. Ölümü hatırlayalım hiç unutmayalım ki sarhoşlukları, şiddetleri, belaları ee, bize vurmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi özel hali var. Hani geçen dedik. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve Diyemedik. Yine unuttuk dersi belki de. Yüz kere bunu okusa Ma tevelem yedri bilmek. Evliyaullah buyuruyor ki ölür de nasıl öldüğünü bile anlamaz diye. Günde yüz kere. Hani ette'iyyatü de okuduğumuz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. Bunu da nasip olsa hey gidi ölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağır bir hal oldu yani. O tabi enbiyanın şiddeti, belanın şiddeti hadis-i şerifinden dolayı. Biz başkalarının sıtmasının kaç katı fazla sıtmalanırız. Ey Ayşe de. Ya. Sana Ayşe Validemizin kardeşi geldi, odaya girdi. Tabi herkes giremiyor, Ağurast'a vefat etmek üzere. Onun ağzında misvak vardı. Ee, misvak sadece abdeste kullanılmıyor. Esas sünnette, yataktan kalkarken, yatarken, namazdan evvel... Tabi Şafii mezhebinde kan bozmadığı için, Şafii'ler hemen namaza durmadan da yaparlar. Ama bizde dişle etlerinin kanama tehlikesi varsa, onlar yapmasın namazdan evvel. Abdeste bile ben yapıyorum, kanıyor. Bir daha, bir daha, bir daha kanamayı durana kadar bekliyorum. Ondan sonra bir daha ellerimi yıkayıp yeniden abdeste başlıyorum. Abdeste bile. E onun için namazdan evvel bizim yapmamız çok uygun değil. Ama benim diş yetim ebedi kanamaz. Ben biliyorum diyene ben bir şey demem. Bazı insan kendinden bilir. O ayrı bir şey. Misvak gördü. E, o kadar şiddetli sıtması var ki sallallahu aleyhi ve sellem. Diyemiyor ki misvak açın bana, bir misvak getiren. On diyemiyor. Ölecek ya Mevla'ya kavuşurken Sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edecek. Ee, misvaklamak istiyor ağzını. Meleklerle hep görüştüğü için bir de Hazreti Aleyhisselam şimdi gelecek. Zaten Hazreti Aleyhisselam bir bedevi şeklinde geldi. Kapıyı çaldı, izin istedi. Kimseye izin istemez. Bütün peygamberlere izinsiz girdi. Pat diye Davud Aleyhisselam'ın yanına girdi. Halbuki Davud Aleyhisselam bir gününü milletin fetvalarına ayırıyordu. Hem Melik'ti, hükümdardı, hem peygamber idi. Bir günü milletle görüşmeye ayırıyordu, bir günü ibadete ayırıyordu. İbadet gününde on bin tane kapıda bekçi var, on bin. Kapı, kapı, kapı, kapı. Hem de onlar hükümdardı, kraliyet sahipleri Davud Aleyhisselam, o Mülk verdi ona. Süleyman aleyhisselam da ona da. O Süleyman aleyhisselam babası. Ondan sonra e, bir baktı pat diye ibadet mihrabında bin, on, binlerce kapıda kapıcı var. Bekçi varken biri geldi. Hemen anladı dedi. Aleyhisselam aleyhisselamsın sen bu kadar kapı ciğersen takmazsın dedi. Nasıl girdin değil mi? Hiç izinsiz girdi. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki izin veriliyor mu Ehli Beyt'e soruyor. Ayşe dedi ne izin dedi ya. Hasta ağır hasta dedi sen ne kim geldin sen buraya. <gülüyor> Belki öyle demedi de izin nasıl vereceğim dedi sana konuşamıyor edemiyor. Dedi siz ona sorun, söyleyin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söylediler, Resulullah sallallahu dedi, gelsin gelsin, Rabbimin elçisidir dedi. İzin istedi, o bedev be suretinde gel. Sonra tabi görmediler ruhunu kapsa derken Hazreti Aleyhisselam'ın şey, faaliyetini göremezler. O manevidir. Ama o kadar şiddetli oldu ki yani gözü böyle bakıyordu böyle imreniyordu. Ayşe annemiz dedi ki misvak mı istiyorsun? İşte lep demeden lebleviyi anlamak lazım. Efendi Hazretleri <gülüyor> öyle der. Kaz demezden göle bak der. <gülüyor> yani şu demek. insan yanındaki de akıllı olacak. Karısı da akıllı olacak değil mi? Çatarsan manyak bir karı ya. Boğar seni yani. Vallahi boğar ya. İlacı yanlış verir. Hapı yutturur sana ya. <gülüyor> Adamı da erken öldürür. Erken ölmez de yani. Eceli karının elinden ol. Neyse. Akıllılarla geçinmek lazım. Yaşamak lazım. Aşağı annemiz. Kadınların değil erkeklerin bile en akıllısı dünyadaki. Ondan sonra hemen dedi ki misvak mı istiyorsun? Böyle yaptı, başını zor sallıyor, böyle yap diyor ya, yani. başını zor sallıyor. Hemen misvak açtı tazetak de misvakladım dedi. Ama şöyle yaptım dedi misvak önce açıyorsun ya, o taze misvak açıyorsun bir hakikisi çok acı olur güzel çok, güzel de bir tadı var, e, şifalıdır o. Açtı aşağındaydı, Rabbı Allah tealaına. Ee, evvela açtığı için kendi ağzında açtı. Şu kardeşinin ağzındakini veremez. Kendi ağzında açtı. Açtıktan sonra ne oldu? Kendi tükürüğü suyu da ona karışmış oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e sonra. Buyuruyor, en son tükürüğüm tükürüğüne karıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kucağımda vefat etti diyor. Benim koynumda vefat etti. Benim hücremde evimde vefat etti. Hatta nöbetleri son zamanda bozdu, izin istedi diğer eşlerinden. Ene, bu gece nöbetimlerde bu gece nöbetim ağır sütmalı. Yine nöbete riad ediyordu. Sonra de, hanımlar dediler ki biz izin verdik sana. Dedi ki izin verin bana hak geçmesin. Ama ben çok ağır hastayım. aşede kalayım dedi. Onda vefat edeyim. Çünkü nöbet ona denk gelmeyebilir vefat günü diye. Sallallahu teala aleyhi Şeriat bu. Şeriat bu. Evet. Ha, orada işte ölümün sarhoşlukları var dediği. Tabi en son konuştu. Yani o misvak isterken falan konuşamadı ama o ağır sancı vurduğu zaman. Sıtma biliyorsunuz, nöbet gelir, nöbet açılır, bir daha gelir. O nöbet açıldığında konuşuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten en son böyle elini yine tasa koyuyordu, su vuruyordu yüzüne. Ondan sonra e, eli böyle duruyordu. O anda Allahümme rafika l'ala, ey Allahım en yüce dostu istiyorum deyince, yani ona kelime-i şehadet getirmek lazım değil, onun makamı çok yüksek. Biz bir la ilahe illallah yetiştirmek derdine düşeceğiz ölürken. Allah nasip eylesin cümlemize. Amin. Ama onun son sözü ne oldu? E ben de bunu son söz olarak desem caiz. Nereden aklına gelecek? Ben mübarek sen ele bir kelime şahadet getirsen yeter. He. Dualarım kitabının hangi sayfasında? Ölüyorsun adam. Sen nereden Allah'ın rafi elala? Al Ama evliya Allah'tan zatlara nasip olmuştur. Evliyaullah'tan zatlar, fukuhadan zatlar, son sözü fıkıhtan fetva verip ölmüştür. <gülüyor> İmam-ı Azam gibi. Değil mi? Yarasanın sütü, erkeklerin menisine benzer dedi, vefat etti. Anlatmıştım size kıssasını. Şimdi her şeyi tekrar tekrar anlatamam. Eski sohbetleri de dinleyin durun. Kardeşim, 1500-2000 tane sohbet veriyorlar size. Bilmiyorum onlar da arşivi ne yaptılar, onları da bir inceleyeceğim. arşivdeki mükerrerler çıkacak. İşte kaç tane mükerrer olsa onun en iyisi seçilecek falan. Arşiv vazifesi verdim onlara ama aylar oldu, sene oldu. Daha da bana bir rapor getirmediler. Çünkü belki daha hala milletin istifadesine sunulmayan sohbetler var. Gece tekrarlarında falan eski sohbetler. Ne sohbetler var. Onları dinlemek lazım. Dolu konu geçiyor yani. Her şeyi aynı şey mi konuşacağız? Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor Mevlana. Celalettin Ruh. Kudüs'e şu Ruh Sâmi. Öylece mübarek eli düştü. Allah rafikele alâ dedi, eli düştü. En yüce dostu istiyorum. Yani muhayyer bırakılıyor. Her peygamber ölümünden evvel serbest bırakılır. İstersen gel, istersen kal. Hani biliyorsunuz, Musa aleyhisselam, Azrail aleyhisselama bir tokat atıp gözünü çıkartma meselesi sahih hadiste geçiyor. kurafe değil sahih. Kütüb-i Sitte hadislerinde geçiyor yani. O ince bir, onu da anlatmıştım. Yani, ama her peygambere ister gel ister kal teklifi veriliyor. mamin Nebiyin nebiyyin illâ huyyire bırakılmayan hiçbir nebi yoktur. Hadi sahiptir. Yani ister gel ister kal. Sonunda ölüm var ama serbestlik veriliyor. Müddet bakımından. Dediye Musa Aleyhisselam sonunda ölüm var mı var? O zaman şimdiden gidelim ne uğraşalım? Bu beni İsrail'den canım çıktı uğraşmaktan dedi ya. Yani sonunda ölüm varsa Yoksa tabi ölümsüz olmak istese, ölüm yok deseler istersen, ölmemeyi tercih ederler. Çünkü ümmetlerinin başında durmak isterler. Ama tabii ki o hakkı yok. Ancak İsa Aleyhisselam'a verildi, o da yine vefat edecek de. Değil mi? İşte İsa Aleyhisselam öldü diyenler o hatı okuyor. <Sessizlik> Ve mâ de min Senden evvel hiçbir peygambere ebedilik vermedik. İsa nasıl ölmemiş duruyor? Yahu ebedilik vermedik diyor. Yani ebedilik vermedik ne demek? Ölümsüzlük vermedik. Eysi aleyhisselam ölümsüz mü? Ölmedi başka, ölümsüz başka. Ya ne cahil adamsınız, profesör olmuşsunuz. Ne diyeyim arkadaş ya? Bir şey diyorum, o sonra dava mahkemelik oluyoruz ya. Bir şey demeyeyim ya ben. Ben ayet hadis okuyayım ya. Başka bir şey demeyeyim. Onları siz deyin ya. Başka şeyleri yani. Mesaj atıp duruyorsunuz ya. He atın bir mesajlar. Bunlara. Şimdi mesela ee, Dün gece yine çıkmış Rasul Hoca da beni arıyor mübarek da uykusu kaçmış siniri bozulmuş Show TV'de çıkıp duruyor Ondan sonra Ya dinledim, mi? Dinlemedim dedim ya her gün bunu mu dinleyeceğiz ya? <gülüyor> Allah Allah Dört gündür İsa Aleyhisselam indi inmediği konuşuyor Bir de sinirleniyor moralizate bozulmuş suratı asılmış birkaç gündür Kafir demek kolay değil ben de biliyorum kafir demek kolay değil Ama alüsi diyor ki İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanmayanların kafir olduğunda icma var. Bir alim ihtilaf etmemiş. E ben, ben de diyorum ki ben demiyorum Mustafa Karataş kafir. Ben diyorum ki İsa Aleyhisselam inmeyecek, öldü diyenler kafir. Ama özel bir adama gelince Ehl-i Sünnet'e göre o zaman bu adam kafir diye isim veremezsin diyor. Ehl-i Sünnet'in farkı bu. Şu adam kafir diyemezsin diyor. Çünkü onun bir mazereti var, belki tevhülü var, belki başına silah dayadılar, gizli bilmiyoruz yani. Aa, öyle yaşadık adam belki bir yere üye, üye olduğu yer onu zorluyor. Mesela mesela onlar mazeret sayılır mı fıkıhta, o Allah'la kendi arasında. Onun için biz şahsa indirdiğimiz zaman, ben sevelce de dedim bunu, yeni çıkartmadım ben bunu. Kitaplar ne diyor? Şöyle yapan kafir olur dersin, ama bu adam da yaptı öyleyse bu kafir diyemezsin. Yani Mustafa Karataş kafir diyemezsin. Ehl-i sünnete göre diyemezsin bak, demeyeceksin, ben sana doğruyu konuşuyorum. Bu meselelerde, ama tabi Kur'an'ın şu ayeti, efendim geçersiz dedi bir adam, mensuh olanı demiyorum, hükmü de, muhkem olanı yani, hükmü geçer, faiz aram da, e şimdi helal dedi yani, bu kafir olur, bu ayrı bir şey. Yani ayet gibi konularda, Kur'an inkar ediyor gibi, amen Türkiye'de bu ayrı bir şey. Yine de biz özele indirmeyelim işi. Ama genelde söylüyorum bak, İsa Aleyhisselam inmeyecek diyen kıp kızıl kafir ve icma var. Bir müçtehit ihtilaf etseydi, biz de o zaman ne diyecektik? Ya bir ihtilaf var yine, burada ittifak yok, karıştırmayalım diyecek. Ama icma olduğu bir konuda hiç ihtilaf olmadığından biz bunu söylüyoruz. Yahu sen Show TV'nin reytingini düşürdün ya. Yahu kardeşim, dört gündür benimle uğraşıyorsun, adımı da veremiyorsun. Adımı da veremeyince Millet de ne dediğini anlamıyor, gündem olmuyor Reitingin de düşüyor Bari adımı ver Adımı da veremiyorsun Adımı da veremeyince millette nedir bu iş Aleyhisselam meselesi deyip duruyor Ya Ramazandayız, savurdayız. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz, namaz anlat, zeket anlat Bir şey anlat, birini namaza başlat, bir kadını kapat Yani senin sohbetinin ne faydası var Arkadaş saatlerini vermiş millet Seni dinliyor Bu şov şey, tv e, reyting meselesine bir baksın dört gündür kesinlikle düştü ya milletin kafası düşmüş zaten Resul Hoca diyor ki herkesin başı önünde diyor kimse bir şey anlamıyor diyor ya Allah Allah dört gündür İsa Aleyhisselam konuşulur mu ya ben bile burada reytingi düşünüyorum bu konuya çok girmiyorum yani Lale Gül'ün reytingi iyi 10-15 arasıyız da ben bile reytingi düşünüyorum yani Koca Şov TV'yi batıracaksın ya bunların sahipleri de biraz Ticari kafaya baksın da reytingi yok adamın. Dört gündür, beş gündür selamın ineceğini anlatırsa ne yapar millet? Bunaldı da. Halk bunaldı yani. <gülüyor> Allah Allah! Rasul Hoca da diyor ki buna diyor biraz daha cevap ver. Ya hocam neyine cevap vereyim? Ya diyor şöyle de diyor. Bütün itikat kitaplarının diyor, metinlerini hazırla diyor. Emali, Taftazani, işte şu efendi, Ramazan efendi, bu efendi, Celali Devvani, şudur budur, dünya kadar hakayt. Hepsinde var diyor bu. Sonra da de ki diyor belki hareketsiz okuyamazsın. Harekeleri de ben koyacağım de diyor. O, Resul Hoca bu tabi. O da bir konuşur ki. Şimdi bu perşembe yeni sohbeti yayınlanacak inşallah. Lale Gül de dinleyin. Resul Hoca biraz ordinalis konuşur yani. ha, ha onun konuştuğundan kafanız baya çalışabilir yani. Hamsinin kafasını yedi yedi de akıl başına gelen gibi. Onu baya dinlerseniz sizde bir meleke olabilir. Çünkü usulü fıkıhçıdır. Ee, yani kurallar adamıdır, kaydeli konuşur. O kaideleri tatbik edebilirseniz aklınız varsa tabii çok eli sünnet meselesinde hassasiyetiniz, şuurunuz artabilir. Burası Hoca yani. Hepimiz ondan öğrendik. Dolayısıyla e, benim anlatışım biraz farklı olabilir, hak dili meselesi. O biraz şey konuşur, akademisyen değil. Allah muhafaza etsin akademisyen olmaktan cümlemizi. Ama e, o Allah adamıdır yani. Hakikaten kitap adamıdır. Konuşur, kaideleri verir. Dinleyeceksiniz inşallah. Perşemedi n'l hocam benim. Ondan sonra. Şimdi, ee, ne yapmıştım biliyor musunuz? Ne yapmış? İslam ansiklopedisini açmış. Ya alim, allame ola. Ben hadisçiyim diyor. İslam ansiklopedisi ne? Bende de var. Bakmak için arasına. Peki İslam ansiklopedisini kim hazırlamış? Yüzlerce profesör. Bir makaleyi biri, öbür makaleyi başkası. Öbür mekaleyi başkası. Öyle mi? Şimdi bu konuyu açmış, bak demiş İslam ansiklopedisine. Bana da demiş ki, "Hocam diyor diye" demiş. Hocamdan da efendi Hazretleri'ni kastettiğini anlamış Resul Hoca. Hocam diye diyor, İsa inecek mi ya?" demiş. Ya ben hiç öyle bir şey dedim mi ki benim hocam diyor bunu inanmanız lazım. Dedim mi öyle bir şey? Hep Buhari'den hadis okudum. Ve İsa hocam ineceğini der. Kitap yazdım ben ya. Bütün kaynaklarıyla kitap duruyor ya. Hem de 15 sene evvel, 20 seneye yakın kitap ya. Sen ne konuşuyorsun? Hocası dedi diye demiş, İsa mı inecek demiş Haşa. Yani bu ben diyorum Haşa. Böyle laf mı olur demek istiyorum yani. Şimdi bu konuda efendim İslam ansiklopedisinden bunu da size teşhir edeyim. Teşhir ediyorum. Profesör Doktor İlyas Çelebi denen adam Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ana bilim dalı Yani el, itikat, kelam demek itikat İ, Kelam ana bilim dalı Ö Öğretim üyesi herhalde, başkanımı bilmiyorum onu yazmamışlar burada da e, Oranın öğretim üyesi en azından Profesör de olduğu zaman çok dikkat etmek lazım, değil mi? Profesör, de Biraz dikkat etmek lazım, profesörce aşırı dikkat etmek lazım Geçen gün Nihat hocayla telefon etti bana işte bir teşekkür etti de Nihat hoca diyor ki bunların çoğu Karadenizli diyor biz de rezil olduk dedim hocam dedim ya Yani hakikaten doğudan böyle bir hoca çıkmıyor En azından bir medrese de okudukları için medrese tahsili olan sapıtmıyor Hep Karadeniz, Bayraktar öyle, Yaşar Nuri öyle, Mehmet okuyan öyle Hep Karadeniz, bu Karadenizliler dedi <gülüyor> Onu televizyondan demez de ben onun adına diyeyim şimdi. O yine diyecek niye dedin ya çok sıkıntı çıktı diyecek ama bana demeseydi o zaman bana dediğini ben derim. <gülüyor> bana dediğini ben derim arkadaş. Ben de açık hasap var. Şimdi dedi bu Karadenizliler dedi bir yerlere yaranmak için öbürü Beyaz TV'ye çıkacak Mehmet Okuyan. Bayraktar Kanal D'ye çıkacak. O kanallarda tam onların adamına uygun. Buralara yaranmak için dedi İsa Aleyhisselam inkar etmek falan su yolu dedi yani. Birçok şey inkar edebilirler. Yeter ki o kanallarda itibarları olsun Doğan grubunda bilmem ne medyasında anladın mı arkadaş anladın mı ha, Mustafa Karataş nereden geldi Kanal 7 ne dedi efendi hazretleri Kanal 7 bizi yedi dedi değil mi mübarek zat çünkü bunları Kanal 7 meşrulaştırdı baştan o Kanal 7 İran filmlerini koydu muhtar diye efendim muhtarı kahraman gösterdi halbuki mürtet dinden çıkmıştır o muhtar peygamberlik hitabı neler etmiştir gebertirmiştir o muhtarın filmlerini yayınladı çünkü o muhtar şianın adamıdır o kanal 7 neler etti neler etti o Ahmet Hakan kanal 7'de değil miydi yaşan nurileri oralarda her haberde çıkarıp fetvaları ona sormuyor muydu açık oturumlarda Ali Arslan Hoca gibi Allah rahmet eylesin kabri nur olsun dedi o Ahmet Hakan hakkımı helal etmiyorum ahım var onda dedi nur gibi öldü mübarek büyük allameydi Diyanet'in fetva heyetinin çekiz on kişiden biriydi mübarek. Çok eski heyetler çok makbul adamlar vardı eski heyetlerde. Adam dedi ki yani dedi biz dedi o kadar hazırlık yaptık İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair bütün delilleri toplamış orada hocaları. Dedi bütün dedi konuş bize dedi çok az vakit verdi. Hep inkar edenleri öne çıkarttı dedi. Bütün milletin itikadını bozdu. Hakkım helal etmedim dedi ben ona. Ben dedi bu yaşta dedi saatlerce ders çalıştım da gittim oraya dedi Ali Aslan Hoca Efendi. Rahmetullahi Aleyh. Evet. Bunlar böyle ahaldılar. Niye beni bir kere çağırmaz? Ya bu kadar başıma olay geldi. Dedim ki halka bir açıklama yapayım bu konuda c olayında. Kabul etmedi Kanal 7. Show kabul etti, Kanal 7 kabul etmedi. Niye beni çıkartmaz? E bir, bir, bir, bir grubun Arkasında eli sünnet dışı fırkalar olursa, siz onları anlıyorsunuz kimler olduğunu. O gruplar eli sünneti konuşturma. Anladın? Onun için bunlar izlenmez, bunlar dinlenmez, bunların dizisinde, filminde bile ne yaparsın, zokayı yutarsın, muhtarı seversin, ne büyük evliya zannedersin. Halbuki mürtet öldü muhtar. Ben onu yazdım hapishaneden sanki. Ben hapishteyken o muhtar dizisi vardı kanal 7'de. Hapishane mektuplarımda ne ilimler var bu konularda? Ahmet Hulusi'nin ne mal olduğundan, dolu o Cemal Nur bir kadının ne olduğundan, dünya kadar ilim var o hapishane mektuplarında. Hepsi delilli müdellel vaziyet. Allah Teala Ali sünnet dışı fırkalara kulak vermekten cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi, biz, madem o şov tv'yi beş gündür bu konuyla işgal etti, e biz de retik derde düşmeyelim. Biz de Allah'ın ilimlerinden bir şeyler anlatalım bugün de. Bugün ne de bitsin bu iş. Çünkü İslam asiklopedisinin de ne mal olduğu çıkıyor ortaya. İslam asiklopedisinde nasıl yararlanılacak? O bölümü yazan adam eli sünnetse o yazı okunabilir. O yazıyı yazan adam eli sünnet değilse o yazı okunamaz. Oradan görüş alınamaz. İslam asiklopedisi Diyanet Vakfı basmış. Bundan dolayıdır ki şimdi okuyacağım ikinci bölümde Göreceksiniz Adam Bukharileri, Müslümleri yazıyor, sayıyor mütevâtir olduğunu sayıyor Altında da görüş Abduh dedi ki Gelmeyecek Hem de diyor ki yeni Yeni kelamcılar Bizim dinimizi yeni kelamcılar Mason localarına kayıtlı abduhlar belirleyemez ki Bizim dinimiz aslı saadetten geliyor Biz yeni kelamcıların laflarıyla dinimizi baksak ne kader kalır ne cennet kalır ne cehennem kalır onlar perişan ettiler ehli i sünneti İslam'ın di dinine hakaret ettiler onlar yeni kelamcılar on üçündür ki biraz ara verelim zikirlerimizi ifade edelim ondan sonra da bu konuda kaynak gösterdiği hocayım diye geçinen hadisciyim de diyen adamın kaynak gösterdiği kaynağı bir hizaya çekelim bakalım bir hesaba çekelim bakalım sen hoca olsan ayet okursun, hadis okursun. Sen İslam ansiklopedisinden benim bu cemaatimin herkes okuyabiliyor. Sen o zaman ne hocasısın? O da açar okur. Senin niye bir görüşün yok? Bu kadar Resulet itikat metinlerinden bir ibare oku. Bir tane ibare oku, İsa gelmeyecek. Bir tane ibare oku. Ehli sünnet kaynaklarından, kaynaklarından Abduh Mason hocasına kayıtlıdır. Reşit Rıza sapıktır. Afgani en büyük şiidir. Sünni geçinmiş, Sultan Hamid neler etti onu kaç sene hapsetti burada, göz hapsinde tuttu. Osmanlı'yı yıkan adamlar bunlar. Vatan haini, din haini, iman haini adamlar bunlar. Bunların kaynaklarıyla mı biz İsa Aleyhisselam inmeyecek diye inanacağız? Biz bunlara mı kaldık? Millet size hoca diye itimat ediyor. Siz bunları mı millete göstereceksiniz, okuyacaksınız kaynak olarak? Senin kaynağın yok mu Taftazani'den? Kaynağın yok mu Bedül Emali'den? Kaynağın yok bu kadar hakait metinlerinden, kitaplarından. Maliki, Hanbeli, Şafii, onu da kabul ediyorum. Üç mezhep, onlar eşaridir. Biz maturidiyiz. Eşariden de olsa kabul ederim. Eşariden de kabul ederim. Maturidi şartı koşmuyorum. Dört mezhepten bir kitap göster. Yok. Kaynağın bu işte. Bu paçavra. He, Profesör, efendim bilmem, adı da İlyas Çelebi. Bu adamın yazısını kaynak gösteriyor ve diyor ki profesörler kabul etmiyor bu işi diyor. Demiyor ki Allah Resulü buyuruyor. Sahabe kabul etmiş, mütevatir olmuş. Tabiin, tebe-i tabiin, eyyemey müşteyidin, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kura bu kadar tabakat kabul etmiş demiyor. Profesörler kabul etmiyor diyor. Sen kimsin? İlahiyatın profesörleri kim? Tümünü hepsi beraber kim? Bir taftazani eder mi? He? Bir bedülemali sahib eden bir suyutu eder mi? Bir gazali eder mi? Bir geylani eder mi? Etmez! Bizim kaynaklarımız sabit kaynaklar. Kıblemiz sabit. Biz seyyar kıbleli değiliz. Güne göre, gündeme göre, Amerika'nın haberine göre, Rusya'nın araştırmasına göre, yecüc meycücü de bulamadıktan dolayı ona da inanmayalım, o da Çin olsun. Yecüc mevcut, Çin olsun. Ortada bir şey gösterelim. Sülgar neysetti de Çin olsun. Konu bitsin derler. Çünkü bunların kıblesi seyyar. Amerika uzay araştırmaları derse ki bütün haritalara baktık, böyle bir kavim yok. Bunlar derler, o zaman bu ayet de olsa bunu hemen kıvıralım derler. Bayraklar bayraklının iki dağ arası değil de iki görüş arası dediği gibi. Halbuki dağdan bahsediyor kurşundan, demirden bahseden ayetleri götürmüş, nereye koyuyor? Çünkü neden? Bulunamıyor ya, bulunamayınca ne yapalım? Bilinen bir şeye edelim gitsin. Çünkü akıl almıyor bu işleri. E zaten din, aklın, görüşünün hükmüne göre tespit edilmez. Bizim dinimiz, dinuna bin nukul, ayet hadislere tabidir. La ala munasebeti lukul, aklıma uydu uymadığa göre değildir diyor Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ali Fen Radiyallahu Teala akla mantığa vurursan sen bu Kur'an'ın İslam'ın birçok hükümlerin hikmetini anlayamadığından ortadan kaldırmaya kalkarsın. Allah da senin vücudunu ortadan kaldırır o zaman. Seni helak eder. Onun için e, bir kısa ara verdikten sonra e, kısaca e, bu hususta size son bir itikadi noktayı koyarak Allah Teala'ya itikatlarınızı emanet ederim. Amin Allahumme salli seyni, Muhammed ve ala alihi. Evet Arada biz zikirlerimizi yapmaya çalıştık. Siz de yapmışsınızdır. İnşallah Rabbim riyadan muhafaza eylesin. Fazbu keremiyle kabule karein eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu her gün sohbet işine çok alıştık ya. Devam mı etsek acaba? Ne yapacağız? <gülüyor> ay, ay, kuvvetimiz olsa ya Rabbim. Aslında her gün ders yapılacak kitaplar var. Yoksa ölüme kadar bitmez ben ölene kadar ama şimdi işte haftada bir nereye gideceğiz? Bir de bu kadar İtikadı bozuk adamla uğraşırsak işte böyle de bütün derslerimiz kaldı bunların yüzünden ya. Birçok dersimiz kitap takip edin. Araya bir Mustafa İslamoğlu girip bir sene sürdü ya. Ya Rabbel Alemin bu bidat ehli ya. Bu bidat ehli. Evet. Şimdi e, sonuna doğru ilanlar kaçar unutabilirim. Ölümden bahsettik. Tabii genci yok, ihtiyarı yok bu işin ama e, Allah Teala bu mübarek ayda ee, ruhlerini e, kabzeylediği e, bazı ka annelerimiz var. Onlara bir zikir okuyalım, hediye edelim. Birinci Hacı Emine Usta annemiz Trabzon'dan ee, bizim Oğuzhan Efendi'nin babaannesi, İzzet Efendi'nin, Muharrem Efendi'nin e, kıymetli insanlar, iyi çocuklar yetiştirmiş, vatana, millete faydalı hizmetler yapıyor yollar hakikaten. Onların Anneleri, salih bir kadın, namazında, zikrinde, herkesin kabul ettiği, takdir ettiği, üç aylarda öldür beni ya Rabbi dermiş hep. Üç aylarda ya Rabbi demiş. İşte bak, geçen pazar ve vefat etti, ramazan Şerif'te vefat etti. Efendim, tabii son zamanda bayağı hastalıklar çekti falan, biz de takip ediyorduk ama, tabii o da kefaret, varsa ufak tefek, temizlik, temizlik, temizlik mebla kullu tertemiz alır tertemiz alır. Evet bu Hacı Emine usta annemizin e, ruhu için buyurun. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhati min nefsin <tolun> ada dama ve si'at ilmullah. Ne kadar okumuş olduk şimdi? Allah'ın ilminin kapladıkları kadar okumuş olduk. Yani televizyonu seyreden bin kişi, yüz bin kişiyle değiliz. Allah'ın ilminin kuşattıkları kadar zikir yaptık şimdi. Kime istersek hediye edebilir miyiz? Ederiz. Mevla et diye hediyeyi. Biz de ne yaptık? Hacı Emine annemizin ruhuna hediye eyledik isal eyle. Ruhaniyetini haberdar eyle. Kavrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Geride bıraktığı ailesine sorunlarına, bütün zürriyetine, ehli sünnet itikadıyla, hayırlı uzun ömürle, sıhhat afiyetle yaşamayı nasip eyle. Amin. Hizmeti olan, emeği olan insanlar bunlar. Onun için duayı hak ediyorlar. Sonra Hasan Barçınurcu Efendi'nin anneannesi vefat etmiş. 80 küsur o da hep yaşları. O da mübarek, hep Ramazan şerifte bu mübarek ayda vefat için dua edenlerden. Devamlı zikir elinden tesbih düşmez. Sıralı ibadetle gayim Vefat edince de şahadet parmağı böyle kalkık kalmış. O şekilde vefat etmiş. Hasan Barış hoca da muhterem bir hocam, kardeşimizdir. Onun annesi efendim Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşamış, hizmet etmiş, metcan'ın ebelik yapmış vesaire, vesaire Çok hayırlar yapacaksın ki hayır göresin. Hayırlar yapacaksın ki hayırla yad edilesin. Arkandan okuyanlar olsun. Her şey para değil hizmet yapmak lazım konusuna komşusuna vesaire yani insanlara Allah için bir şeyler yaparsa mevlada böyle okumak nasip ediyor arkasından buyurun ruhu için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin nefsin adada ma sha'ehu ve ilmullah hediye iledeki isale ile ruhaniyetle haberdare ile kam cennet eyle derece azına aliyle geride bıraktığı ailesine, efradına, ahli üstüne üzere hizmetler nasib eyle, sıhhat afiyette daim eyle. Amin. Ruhları için el Fatiha. Allah salli, Allah Seyyidina Muhammed. Elhamdülillah. Errahmanirrahim. ya na'budu ve iyyake سَلَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Yani, insanlar ölmese şehadet getireceğimiz yok ya. Bu ne ya? Günde kaç kere kelime-i getiriyorsunuz acaba? Ya? İşte bu bizi hem zikrettiriyor, vesile oluyor, onların ruhaniyetleri haberdar oluyor, onlar zengin oluyor, öyle bir sevap gidiyor ki onlara, bütün etraftaki kabirlere dağıtıyorlar, bütün ruhaniyetler onlara geliyor, ya sende çok var Diyor ona çünkü Allah'ın ilminin kuşattıkları kadar kelime-i şehadetle tevhid okumuş olduk O kıyamete kadar bitiremez onu O sevabı kıyamete kadar bitiremez Allah'ın ilminin kuşattıkları biter mi? Mânefîdet kelimeatullah Yedi deniz mürekkeb olsa ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Kur'an-ı Kerim O sonundaki o şey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl öğretti bize bu ipuçlarını? İşte dualarım kitabını vesaire okumayanlar bunlardan mahrum olur. Orada söylüyor. Adede kalki yarattıkların sayısınca dediğin zaman bütün mahlukat kadar sırf böcekler kadar olsa zaten köşeyi döndün. Ne kadar böcek var. Mahlukatının adedince Sübhanallah diyorsun. Bir kereden ne oldu? Katır trilyonlar bile hesap edemez bu Allah'ın kelimelerini ve malumat-ı ilahiyeyi. Celle şanuhu Celle Celal. Evet. Şimdi bu Mustafa Karataş idi adı herhalde. Onun unutuyorum ben bazı. Baya çünkü çoğaldı bunlar. Fazla yani. iki kişi olsa hatırımda kalacak. Bunların ee, konuşmalarını dinleyenlerin başına gelecek belalar hakkında iki tane rivayet buldum. Dinleyenler hakkında. Dinleyenleri ben şimdi uyarmak zorundayım. Onları nasıl döndüreceğim ben? Adam zaten biliyorum diyor. Biliyorum diyen bidat sahibine tevbe nasip olmaz diyor hadis-i Bidat sahibi ne? Tevbe. Allah tevbesini kabul etmez diyor. Nasıl anlayalım o hadis-i şerifi? Dün okudum bazı hadisler. Dinlediniz değil mi? Ne hadisler okudum. Ne haccını kabul eder, ne cihadın. Allah yolunda, harpte ölse şehit olmuyor. Bidat sahibi. Çünkü el-i sünnet itikadın dışına çıkmış. Hadisler sahibi hep kaynaklarını söyledi. Ama burada Allah tevbesini kabul etmez deyince el-i sünnete göre tevbe kabul olur, olur değil mi? E olur. Nasıl Allah tevbesini kabul etmez diyor bu hadis. İşte onu güzel anlamak lazım. Bid'atını bırakana kadar diyor. Hatta daha bir daha O bozuk inançtan dönene kadar kabul etmez diyor. Dönene kadar. He dönerse kabul eder. Ama şu da bir gerçek ki dinde reforma girenler ehli sünnet dışı inançlara kapılanların hiçbirine ekseriyetine diyelim sonunda tevbe nasip olmamıştır. Mürtede bile nasip olmuştur. Yahudi Hristiyan'a Müslümanlık nasip olmuştur da bu reformist akıma giren mutezile, cebriye gibi mezheplere sapıtanların Sabıtanların Tevbe nasip olmadığım Şahat edilmiştir Çünkü o kendini haklı gördüğü için Sorun oradadır Yani kendine göre bir ilmi var Ve oraya dayanıyor Ondan dolayı dönmüyor Cahile anlatmak kolay oluyor Alimim diye geçinene Anlatmak inandırmak zor oluyor Çünkü adam aklını kiraya vermiş Ben halbuki o görüşüyle inceliyorum Ben hiçbir zaman ne yapmıyorum ...bir görüşte sabit kalmıyorum... ...tamam ehl-i itikadı bu... ...ben buna inandım... ...ama öbürleri ne demiş... ...burada tabii ne demişe bakmak için ilim lazım... ...siz bakamazsınız... ...size caiz değil... ...bende bir altyapı var... ...onun için bakabilirim... ...çünkü onun her dediğine bende bir cevap var... ...ama ben... ...kafası çalışan bir adam olarak beni düşünüyorsanız... ...orta seviye bir aklım var... E, ...burada... E, ...baktığım zaman... ...konuşmalara şimdi sizle birlikte paylaşacağım... Ama sizin tek okumanıza müsaade etmeyeceğim için bunları birlikte okuyalım. İslam Antiklopedisinin de ne mal olduğu meydana çıksın. Bu İlyas Celebin kimmiş bu adam bu çıktı meydana şimdi. Yani baya bir şeyimiz artıyor, repertuarımız. Ehli Sünnet dışı liste. Dinlenilmeyecek, okunulmayacak, yazılarına itibar edilmeyecek adamlar. Baya bir listeyi çoğaltmamız lazım. Hatta bu liste hakkında da bir kitap lazım. Ama vaktim yok. Bu kadar hoca var. Ne iş yapıyorsunuz be mollalar be? Ne iş yapıyorsunuz mollalar? Millet dinden imandan çıktı, el çıktı be! Oturmuşsunuz medreselerde mübarek, sabaha kadar diyorsunuz? millet yavur oldu. Biraz da ümmete çalışın be mollalar be! Bizim mollalara söylüyorum, İran mollalarına söylemiyorum. Onların kafası açık, takke yok. Bizim mollalar takkeli mollalara söylüyor. Ya arkadaş! internetten hepsinin görüşlerini inceleyin. Bilgisayar çağındayız ya! adam mısınız? İnceleyin Bir hoca efendi vardı öyle çok listeler yaptı Adını Sağsa Allah selamet versin, büyük alim velidir de Allah dostu seyittir de Yaşlı da bize, çok da nurludur bembeyaz sakal neydi adı? Elini öptüm ziyaretine gitti hep dua eder bana O bazı kitaplar yaptı böyle Aziz Bayındır, Yaşan Nuri hepsini sıraladı saydı neler ama adam şimdi çok yaşlandı, bunlara yetişemez ki. Bunların arkası kesilmiyor, devamlı türüyor. Devamlı ürüyor, adam doldu doksan. Ya bunların yerine adam lazım kardeşim. Bu Bu kadar alim yetiştiriyor bu medreseler. İsimleriyle. Görüşü şudur, kaynak, nereden aldın bunu? Ezbere olmaz. Şu kitabından. Veya internet şu konuşmasından dinledim. O dedi, bu dedi olmaz. Kendin dinleyeceksin. Kendi dinleyeceksin. Bak Osman Ünlü için dediler ki kurban, e, adak olur şeyden tavuktan demiş falan. Dedim siz yanlış anladınız. Kendim hemen inceledim. Dedim ki adak olur. Adam kalemi de adak yapabilir. Benim şu işim olursa bir şu hocaya kalem hediye edeceğim. Allah rızası için dediği anda adak gibi olur. Adak olur. Allah için derse, lillahi derse adak olur. O zaman kalem adak, kalem verecek. Adak olur başka. Osman Ünlü fıkıhçı adam. Kurban olmaz. Bak adam diyor onu. Kurban olmaz. Derse ki Allah için şu işim olursa çocuğum askerden selametle dönerse, Allah için kurban keseceğim derse, kurban bayramındaki kurbanlardan birini kesebilir. Koyun, keçi, sığır, deve. Dört cins Sekize çıkıyor. Erkeği, dişisi vesairesi. He Şimdi bu adamın dediğini doğru anlamak lazım. Öyle yanlış anlayıp da hemen adam tavuktan kurban olur demiyor ki. Adak kitaptan da olur, kalemden de olur. Adak. Kurban adağıysa Tavuk olmaz ha, Onu demek istemiş adamcağız Şimdi onun için bunlar iyi incelenmeli Hepsinin sesleri kelamları Bizzat dinlenilmeli Sonra bir yasak Kitabın adı da şu olmalı Alimlerin sakındırdığı hocalar Hoca geçinenler Alimlerin, ehli sünnetin sakındırdığı Hoca geçinenler Adı da bu olmalı Patent hakkında veriyorum yani Adını ben koydum ama Kim yaparsa doğru yapsın yeter ki ben onu ilan ederim. Benim rakabetim yok. Kitap satayım diye uğraşmıyorum. Ben Allah için konuşuyorum ben. Derdim başka yok. Şimdi şimdi Cilt 22 İslam Asiklopedisi'nin sayfa 472-473 Bunun hepsini okumaya kalkamam. Ancak size önemli noktaları okuyacağım. Şimdi diyor ki muhtelif hadis rivayetlerinde İsa'nın diyor babasının oğluymuş gibi hiç hazreti falan yok. Bir adamın ehl olup olmadığını buradan anlarsın zaten. Yani bugün, bizim de Peygamberimiz değil mi İsa Aleyhisselam? Yani nasıl İsa'nın dersin, babanın oğlu, mektep arkadaşı mı sen? Kıyamet alameti olarak yeryüzüne ineceğine dair bilgiler muhtelif hadis rivayetlerinde yer almaktadır. Bak hadisleri kabul ediyor, hadis var yani, ben uydurmuyorum ha. Bak, onu söylüyorum. Kütüb-i sitedeki rivayetlerde belirtildiğine göre, kütüb-i sitte ne demek? Kur'an'dan sonra en sahih altı kaynak. Bukhari Müslim, Ebu Davud, Tirmizi i̇bn Mace efendim, Ebu Davud. Kütübüsleri ve Hazreti İsa deccal ortaya çıktıktan sonra Bukhari'de yer almayan diğerlerindeki kayda göre iki eli iki meleğin kanatları üzerinde. Bunların hepsini İsa Aleyhisselam'ın nüzüğülü risalemde okursanız öyle şeyler göreceksiniz ki İsa Aleyhisselam'ın evleneceğine dair çocuğu olacağına dair yani muazzam kitap nüzülü Mesih benim risalem. 5. risale dediler geçen gün. Yani doğru demişlerdir inşallah. Efendim, Dimeşk'ın doğusundaki beyaz minareye yani Şam'ın şark tarafında beyaz minare hala orada atlar bekler beyaz minare. Bu Müslimedir. Endel Minaretil Beyda'i Şarkiyye Dimeşk. Şam'ın doğut cihetinde beyaz minareye inecek. Sabah namazı vaktinde inecek. Müslümanlar arasında adalet hükmedecek. ...haçı kırıp domuzu öldürecek... ...cizyeyi kaldıracak... ...cizyeyi kaldıracak... ...bazıları diyor ki... ...Efendim sallallahu aleyhi ve şeriatında cizye var mı şimdi? Var... Kafir devletiyle savaşan İslam devleti oraya ne teklif edecek önce? Müslüman olun diyecek... ...tebliğ yapacak... ...Müslüman olmayı kabul ederlerse savaş var mı? Yok onlar özgür... ...kendileri bir lider seçerler... ...hükümetleri devam etsin... ...Müslümanlığı yaşasınlar... ...biz orayı ne yapar? ...işgal edilir mi? Edilmez... ...ganimet olur mu? Olmaz. Köle cari olur mu? Olmaz. Ama Müslüman olmayı kabul etmiyoruz deyince ne var? İki şık var. Ya Müslüman hükümetine vergi vereceksiniz. Çünkü sizin zayıflamanız lazım. Siz şirk düzenisiniz. Zayıflamazsanız şimdiki Avrupa Birliği ve Amerika ve Çin gibi milleti kırar geçirir, zulüm yaparsınız. Onun için İslam devletinin güçlü olması sizin güçsüz kalmanız lazımdır. Bundan dolayıdır ki cizye vereceksiniz. Erbakan Hoca gibi konuştum değil mi şimdi? Ha. Taklitçiyimdir. iyi de taklit yaparım. Şimdi efendim ee, O bunları böyle demiş değildir ha Onun sözü olarak konuşmuyor Şimdi ne oldu? E, cizyeyi kaldıracak diyor İsa Aleyhisselam Şimdi sapıklar ne diyor biliyor musun? Ya bu yanlıştı neden? İsa Aleyhisselam cizyeyi kaldıracak ama Resulullah'ın şeriatında cizye var O zaman burada zaten tezat çıktı Tezat çıkmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı nasıl? Bukhari hadisinde diyor ki cizyeyi kaldıracak Yani Resulullah buyuruyor ki İsa Aleyhisselam gelene kadar cizye var yani cizye verenle savaş yok. İsa Aleyhisselam geldikten sonra benim şeratım da diyor yani onun vasıtasıyla Allah bildirecek ama o benim şeriatım diyor zaten söylüyor. Cizyeyi kaldıracağı Rasulullah Sallallahu söylüyor zaten. O zaten ne oldu bu sefer? Rasulullah'ın şeriatı oldu. Ya bunlar ne anlayışsızlık insanlar ya. Cizyeyi kaldıracak diyor zaten. O zaman Rasulullah Efendimiz'in şeriatı o dönemden sonra cizye olmuyor bizim şeriatta yani. Ne oluyor? Ya İslam ya savaş. Yani ya Müslüman olacak ya savaşı kabul edecek. Evet. Şimdi diyor Cize'ye Haç ve ömre ziyareti yapacak. Hep Kütübü Sitte ile konuşuyor şu an. Kendisi akademisyen yani. Toplamış bunlara. Nef nefesi kafirleri öldürecek. Lüt kapısında. Lüt değil. Lüt. Lüd Lüt kapısı Filistin'de. Hala şu anda duruyor. Yani kapı belli. Deccal orada gebertilecek. Lüt kapısında Deccal'ı katlettikten sonra 7 veya 40 yıl yaşayacak. 40 yıl kuvvetlidir. Şam tarafında ne sen? Bir rüzgarın etkisiyle bütün müminlerle birlikte ölecek diyor. Tabii bu Hazreti Mehdi daha önce ölecek. Hazreti Mehdi ile 7 sene beraber olacak. Ondan sonra 33 sene kendi kalacak. Ondan sonra Yemen'den gelen, bu Şam tarafından diyor, ben Yemen'den de biliyorum neyse hadis muhtelif olabilir bir Bir rüzgar gelecek bütün müminler ölecek. Hani dünya bu kadar tam Müslüman olduktan sonra nasıl birden kıyamette Müslümanın üzerine kopmayacak, hepsi yavur olacak. İşte Müslümanlar bir rüzgarla bir anda ölecek. Koltuk altlarından girecek o rüzgar. Müslümanlar bir anda öleceği için dünya gavurlara kalacak. Hatta 120 sene. Lik bir zaman diliminde sokaklarda çiftleşecekler. Her pisliği yapacaklar. Şimdi başladı zaten alametleri. Şimdi bu hadislerin kaynağını veriyor. Buhari büyüyor 102 falan demiş. Müslim haç demiş, fiten demiş. Kaynak ben veriyorum. O da vermiş. Ebu Davud Melaim, Kirmizi, fiten vermiş. Tamam mı? Şimdi bunlar kütübü sitte en sahih kaynaklarda diye kendi demiş. Altta da kütübü sitte dışındaki literatürde, şimdi kütübü sitten dışında da var da, Ahmet ibn Anbel var, Malik muvatta var, Darimi var, var oğlu var. Yüzlerce kaynak var. Sahih bunlarda. Muteber. İbne Ebi, Ebi Şeybe var, Ebu Yala var, Abdurrazzak Musanneb var, Buhari'nin şeyhlerinin kitapları var yani. Dolu kaynağımız, kaynak eksikliğimiz yok. Tabaraniler var, Beyhekiler var, var var var. Bunların hepsi bir 20 cilt, 30 cilt kitaplar var. Bunlarda da diyor İsa ineceği yer, yapacağı işler dünyadaki ömrü, ölümü hakkında daha ayrıntılı bilgiler yer alır. Bak mütevatir olduğunu kendi kabul ediyor. Kütübü sütte de var, kütübü süttenin dışındaki bütün kaynaklarda var. Mütevatir olması için daha ne lazım? Ya daha ne lazım? Sizin ansiklopedide mi yazması lazım? Sizin ansiklopedide kaç günlük ya? Hz. Peygamber buna göre İsa ruhlu bedenli olarak göktedir. Ruhlu bedenli ne demek? Ölmemiş. Göktedir. Hazreti Peygamber miraç yolculuğunda onunla karşılaşmıştır. Ben diyor muydum? O da diyor bak. bak. Ve gökten inişini idrak etmeleri halinde kendisine selamını iletmelerini eshabına vasiyet etmiştir. Hani hadiste var benim Nüzülü Mesih'te sahabe-i kirama diyor ki Meryem oğluna yetişenler olursa aranızdan benden selam söylesin. Tabi sahabeden o zamana kadar Yaşayan olmayacağı belli. Çünkü say hadiste ne diyor? Bir asır sonra, yüz sene sonra şimdikilerden bir kişi dünyada kalmayacak. Bak o zaman, o hadise göre bütün dünyadakiler o dediği andan yüz sene sonra hepsi ölmüş hakikaten. İsteyen araştırsın yani. Dünya Amerika bile araştıramaz o asırda kimleri. Ama kesin bu hadis sahihler. Ama şu anda ben bunu diyebilir miyim? Mesela şu günden sonra tam yüz sene olduğunda... Bugün dünyada olandan hep söyleyecektir diyebilir miyim? Diyemem niye göre diyeyim? Çünkü bana vahiy gelmedi ki Allah bildirirse olur o. Allah biliyor çünkü 100 seneye kadar hepsini öleceğini. Şimdi ben bunu dersem olur mu? Olmaz. Ortalama çoğu ölecek bunu diyebilirim. Çünkü bu bir tahmindir. Ama adam belki 140 sene yaşayan var çıkacak. Bugün doğacak. Bugün yeni doğmuş 140 yaşında ölecek belki. Ben ne olurum? Yalancı olurum. Kolay bir şey değil ki böyle şeyler uydurmak. Onun için bu hadisler vahiydir yani. Mevla bildirmeden nasıl bilecek yüz sene sonra bir kişi kalmayacak o günden yüz sene dolduğunda. O günde doğan var ama. Dikkat edin yani. Şimdi o zaman benden selam söylesin meselesi nereye gidiyor? He? Kızır Aleyhisselam'a gidiyor. Kızır Aleyhisselam da sahabedendir biliyorsunuz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemde mülakatları var. Dolayısıyla hatta Efendimiz vefat ettiğinde taziye geldi değil mi? Ey Ehl-i Beyt! geldi, bütün hane duydu, görülmüyor. Ey Ehl-i onları. İşte Allah size ömür versin. Her gidenin yerine telafisi var. Bu sizin gideninizin yerine telafisi yok. Bayağı bir Arapça beytler, böyle şeyler şeyler. Hızır Aleyhisselam taziyeye de geldi. Şimdi... Evet. Hz. İsa, bulut üzerinde, Akabetül Efike'de, Beyaz Köprü'ye inecek. O Bazı rivayetler. Ama rivayetin kesini Şam'daki beyaz münah denecek. çalı buzun erimesi gibi ortadan kaldıracak. Tamam, doğru, lüt kapısında. Müslümanların emirine tabi olacak. Müslümanların emiri kim? Hazreti Mehdi. Arkasında namaz kılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bizim ümmette öyle cevher var ki, Meryem'in oğlu bile ardında namaz kılacak. Yani Haz Hazreti Mehdi söylüyor. Hazreti Mehdi olarak el-Mehdi kelimesi geçmiyor ama, sahih Müslim hadisinde, ee, cemaat namaza durduğunda yollar açılacak arkadan saflar Hz. Mehdi tam imam olmuşken e, bakacak arkadan niye saflar açılıyor zaten bekliyorlar ama hangi gün gelecek bilmiyorlar tabi o Şam'dan Filistin'e gelecek yani Mescid-i ya gelecek Hz. Mehdi Mescid-i imam bunlar uzun uzun anlattım ben ama o kitabı da okuyun Mehdi gelecek kitabım var onu da mutlaka okuyun çok bilgi alırsınız dünyanın sonundaki ahvalden ondan sonra Hz. Mehdi diyecek ki geri gelecek buyurun imamete siz geçin İş halim ne diyecek? Feinalek ya kıymet. Bu da acayip bir fıkıh kaidesi çıkıyor buradan. Kamet senin için getirildi diyor. Yani müezzin kameti getirirken sana niyet getirdi. Beni bilmiyordu ki. Ben arada geldim. Yani bilmiyorum bu hadisten şeflere bakmak lazım. Belki de hani adam kamet geldikten sonra imam gelsen diye başkası geçirirse acaba mekruh olur mu? Bilmiyorum yani. Acaba diyorum yani. Böyle bir şey kafan çalışıyor bir türlü. Kamet senin için getirildi. Ve arkasında namaz kılacak. Sonra Hz. Mehdi kuşatılacak. Perişan Müslümanlar hep Şam havalisinde dünyadan oraya iclet edecek. Orada ekserisi Arap, Arapların ekserisi o bölgede olacak. Ve orada Deccal da gelip onları kuşatacak. Tam Hz. Mehdi'nin gücü bitmiş, her şey bitmiş iken İsa Aleyhisselam o zaman gelecek. Zaten o namaza geldiği gün Hz. Mehdi ve adamları açlıktan, susuzluktan perişan Ölecek duruma gelecekler. Çünkü kuşatmış Deccal. Bütün Şam'ın etrafını Mescid-i Eksa'nın etrafını kuşatmış. Lüt kapısına kadar gelince İsa Aleyhisselam Lüt kapısına da onu karşılayacak. Daha oradan ge gelemeyecek. Deccal oraya kadar geldiğinde İsa Aleyhisselam yetişecek orada. Yoksa Mescid-i Eksa'ya giriyor zaten Deccal. Ve onu gördüğü anda hemen Deccal biliyorsunuz namaza duracak. Allahu Ekber diyecek halbuki ben Allah'ım diyordu milleti kendine taptırıyordu inanmayanı öldürüyordu. İsa a.s. Cemcek sen Allah'tın kime tekbir getirdin? Kime namaz kılıyorsun diyecek. Korkudan Müslüman olmaya çalışacak. Deccal yok. Başlayacak buzun eridiği gibi erime. Koca Deccal. Eriyor böyle eriyor eriyor. İsa a.s. dur dur hemen erime diyecek. Çünkü benim kancem var bu sahih hadistir. Bu kancerden nasibim var. Ben sana kancemi saplamadan nereye gidiyorsun eriyorsun diye. Bir kançer saplayacak göğsüne. İsa Aleyhisselam'dan başka hiçbir güç onu durduramaz. Hiçbir güç. Öyle gücü var. Bunlar bütün hadis-i şeriflerde bu kitapları okuyun. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü ve Hazreti Mehdi gelecek. İşte bunları okumadığınız için boş kap olursunuz. Boş kap olunca da ne doldururlarsa onunla dolarsınız. ehl sünnetten de çıkarsınız. Efendim bolluk olacak, berekat olacak vesaire. Şimdi benim dediklerim hepsini demiş mi? Demiş. Bunlar var demiş değil mi? Var demiş. Taberi. İbni Kesir, Keşmiri, Muhammed Said Kevseri gibi alimler. Ne onlar gibi? Dört tane saymış. Vallahi dört milyon sayarım. Dört milyon isim bulurum. Buna inanan. Ne dört milyon? Dört yüz milyon çıkabilir. Bin dört yüz senedir. Bütün alimler Nüzul-i dair rivayetlerin mütevatir olduğunu söylerken Reşit Rıza Reşit Rıza Reformist Mason Abdülkerim el-Hatib gibi bazı son dönem alimleri bu görüşü reddederler. Ne diyeceğim ki? Bir şey diyorum işte de onu diyemiyorum işte. Mahkeme açtılar. Nüzül-ü İsa meselesi dinle. Dinle. Sonra inleme. Ha, kabirde inlersin. Hadisler inkar ettiğin için. Erken devirlerden itibaren yani erken devir dediğine Hadis de asr Saadet'ten. Erken devir diyor. Millet ne anlayacak erken devir ya? Yani. Sanki Adem Aleyhisselam'dan kalmadı. Sünni ve Şii kaynaklarda kısaca yer almış. Son dönemlerde bu konudaki tartışmalar çoğalmıştır. Hz. İsa'nın ölümü ve dünya dönüşüne ilişkin olarak İslam dünyasında ortaya çıkan görüşleri şöylece özetlemek mümkündür. Dört görüş koymuş. Dördüncü görüşte <gülüyor> Ahmet Yani diye bir sabık var, zındık, mürtet. O Pakistan'da çıktık hadi yani peygamberim dedi, Mesih'im dedi falan. Onu bile koymuş dördüncüye. Sonra da diyor ki bu diyor hepten safsata diyor. Ne koydun? Şimdi birinci, Hz. İsa düşmanları tarafından öldürülmek istenince ruhlu bedenli olarak ilahi huzura yükseltilmiş. Kur'an bunu söylüyor. Berrafâullâhu ileyh ve mâ katelû ve mâ Asamadılar, öldüremediler. Onlara İsa'nın suretine, başkasını ben yarattım, gönderdim suretini değiştirdim. Ber wafaaullahi. Allah onu kendi katına yükseltti. Ruhunu demiyor, kendi hu onu onu diyor. Şimdi diyor, Hz. İsa düşmanları tarafından öldürmek sence kaldırılmış göğe kaldırılmış, kıyametin vukuundan önce dünyaya inecek, son peygamberin getirdiği vahiylere tabi olacak, deccalı öldürüp yer adaleti adalete hakim kılacak. Ayet ve hadisler buna inanmayı gerektirir. Ayet, ayet, hadisi de bırak, ayet ve hadisler buna inemecek. Zira ayetlerde İsa'nın düşmanlarınca öldürülmediği, ileride Allah tarafından ruhunun kabz edileceği belirtilmiş. İsa'nın ruhunun Allah tarafından kabz edildiği mazi sigasıyla bildiren ayette, maidede, 117. ayet, bunun kıyametin kopmasından önce gerçekleşeceği tarzında yorumlanmalıdır. Çünkü İsa'nın Kur'an'da diyor ki, فَلَمَّا deni, Sen beni vefat ettirince, Ümmetim künde enterrak ibâliyim. Benim peşimden ne oldu ben bilmiyorum. Onların göz yüzü sen oldun. E bunu nerede diyor? Kıyamette diyor. Zaten kıyamette ölmüş dirilmiş olacak. Anladın mı? allah Teala kıyamette diyor ona onu. O da beni vefat ettirince ben arkamı bakamadım ne olduğunu bilemedim diyor. Özrünü beyan ediyor millet gavur oldu diye arkasından. Ama şimdi beni öldürünce diyor. Oradan diyorlar ki ölmüş. Ya onu mahşerde diyor öldürünce. Zaten mahşerde ölmüş dirilmiş. Biz ölümsüz demedik ki. Bak o da onu diyor. Ondan sonra İsa'nın bir kıyamet alameti olduğu Zuhruf suresi 61. ayet işte. Ayrıca tevatür derecesine ulaşan Tevatür olunca inkar eden kafir oluyor. Dikkat edin. Tevatür derecesine ulaşan hadisler Nüzül İsa konusuna açıklık getirmektedir. Ehli sünnet kelamcıları. Dikkat. ehli Bu söylüyor. Birinci görüş. Ehli sünnet kelamcıları istisna etti mi bir tane? Ehli sünnet ulemasından bir istisna olsa söylerdi Akademisyen Bir istisna yok Ehli sünnet kelamcıları yani itikat alimleriyle Selefiye Selef dediği bu maturidi eşari Çıkmadan evvelki 3 asır ilk 300 sene Maturidi eşari hep 3. asırdan sonra Selef dediği ilk 3 asırın tümü Ve şia Bu görüştedir Şimdi Şia bu görüştedir diye. Şia namaz farzdır dese biz farz değil mi diyeceğiz. Orada bu görüşü kabul etmişler. Şia'nın başka sapıklıkları var ayrı dava. Şimdi bütün ehli sünnet böyle dedi mi? Selef uleması ilk üç asır bu görüşte dedi mi? Duydunuz mu? Duydum. Peki ne oldu Mustafa Karataş? Eli sünnet oldu mu şimdi? He? Reşit Rıza, Abtu Afgani onu söylüyor. Şimdi birinci görüş saymış. İkinci görüş, inmeyecek diyen sapıkların görüşlerini saymış. Şimdi ikide de var. İnmeyecek diyenlere bak. Ayet okuyamıyor. Hadis okuyamıyor. Ne diyor bak. Nüzül İsa inancı, İslam'ın genel ilkelerine ve Allah'ın koyduğu tabiat kanunlarına aykırıdır. Yani ne demek? Allah'ın kudreti buna yetmez. Atmosferde oksijen yok. Nasıl yaşayacak? Süleyman Ateş'in kafası işte. Bak dinle işte. Zira ya sen yok diyorsan sen de bir ayet hadi hadis lazım. Arkadaş bu itikat konusudur. Atmosfer konusu değil ki. O zaman git NASA ile görüşelim. NASA'ya göre mi inanacağız? ne var. La ve la Şimdi diyor İsa peygamber olarak göndermiş. Görevini tamamlamış. Hz. Muhammed son peygamber ondan başka peygamber dünya gelmesi peygamberimizin son olmasıyla bağdaşmaz. Nerede bağdaşmaz ya? O yeni peygamber olmayacak ki. Zaten eski peygamber bu ümmetten olmayı istemiş. Ona bu nasip edilmiş. O Resulullah'ın halifesi olarak geliyor şu anda. Peygamberliği sabittir. O makamdır ama dönemi bitmiş. Mu'tezile. Dinle. Kazığı nereden yediklerini anla. Mu'tezile kelamcıları. Yani mu'tezile mezhebi. Yok diyor. Ehl-i ki mu'tezile işte. Demin ne dedi? Ehli sünnet var diyor dedi. E sen yok diyorsan mutezile oldun. Ey Mustafa Karataş sen mutezilesin. Mutezile kelamcıların yanı sıra Ahmet Emin, kimse bu serseri, bu Araplardan Araplardan dava açamaz. Onu konuşuyorum öyle. Abdülkerim el-Hatib Ebu Reyye Muhammed İzzet Derveze bilmem nesi, çağdaş sünni alimler bu görüştedir. Çağdaş Çağdaş sünni. Çağdaş ne demek? Yahu 1300-1400 sene geçmiş sen bugün gelmişsin zurnanın son deliğine ötüyorsun ya? Ne konuşuyorsun be? Kim takar seni be? Ayet oku be. Hadis oku bana. Çağdaş bilmem ne. Tabiat kanunlarına uymuyormuş. İsa yaşayamazmış gökte. Bunu mu diyecektin bu kadar hoca olmayı? Bunun için mi okudun bu kadar sene profesör oldun? Böyle din olmaz ki ya Allah'ın kudretini aciz gören. Şimdi bu adam en sonunda ne demiş biliyor musunuz? İsa'nın ölümü ve dünyaya inişine dair görüşlerden ikinci ile üçüncüsü İsa'nın tabii bir ölümle öldüğü, ruhlu bedenli olarak yükseltilmediği, dolayısıyla kıyametten önce dünyaya bir insan olarak inmesinin mümkün olmadığı kendi görüşü. Demin ne dedi? Tevatür derecesine ulaşmış dedi ve bütün hadislerde var dedi. Bu adam hoca oldu bak. Kelamcı bir de. E, diyor ki inmesinin mümkün olmadığına dair görüş birliği var. Kimde görüş birliği var? Bu diyor farklı peygambere atfedilen rivayetlerden üçüncü görüş taraflarının yaptıkları yorum denemeleri de hadis rivayetlerinin bütün muhtevalarını kapsamamak şimdi diyor ki şimdi diyor biz diyor ama ne yapalım diyor? Burada diyor hepten de inkar edilemez. Hepten inkar edilemeyeceği için uygun şekilde tevil edilsin. Nasıl tevil edilsin? Hazreti İsa'nın manevi şahsiyeti gelecek. Sevgi, barış, Şefkat gibi değerleri insanlara yayacak. Yani kendi yok ruhaniyeti hakim olacak. Muhammed Abdü Reşit Rıza gibi son devir alimleri bu görüştedir diyor. Yani işte şefkat merhamet gelecek. Dolayısıyla İsa öldü dirilmeyecek. Muhammed Abdü'ula Reşit Rıza da buna kani oldu diyor. Kendisi de en sonra bağlıyor. Bu diyor inanılacak bir görüş değil bunlar. İsa ölmüştür gelmeyecek diyor. Ben de diyorum ki bunları dinleyenler helak olacak. Bunları okuyanlar helak olacak. Allah için Lillahi Teala sizden rica ediyorum. Bu hakikatleri duyurun ki Mustafa Karateş gibi, Bayraktar Bayraklı gibi, Mehmet Okuyan gibi bid'at ehlinin dinlemek caiz değildir. İnşallah yarın bunları dinleyenler hakkındaki rivayetleri okuyalım. Vakit yetti, Allah oruçlarınızı kabul eylesin.